Économie écologie Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekonomi Programı'ndan herkese merhaba. Evet. Ee, bugün yine kalabalık Hadi. stüdyodayız. Ee, dört kişiyiz. Programcılarımızdan Serkan Ocak, Pelin Cengiz ve ben Barış Gençer Baykan buradayız. Mahir bu hafta izinli. Ee, <gülüyor> i̇zin, <gülüyor> i̇zin verdik. <bu> hafta <gülüyor> e, ra rapor getirdi, izin verdik. <gülüyor> <gülüyor> e, bir konuğumuz da var, Ergem Şanyuva. Yeşilist.com'dan belki tanıyanlar çıkabilir dinleyicilerimizden. Türkiye'nin ilk e, ne diyelim Yeşil Rehberi mi? Sürdürülevi Yaşam Platformu. Sürdürülevi Yaşam Platformu'ndan Ergen Şahin Yuvay. Başka bir e, konuyla ilgili konu kaldık bugün. StudentsGoGreenProject.com web sitesinden görebileceğiniz ve bizim de bugün 30 dakikayı ayırdığımız bir proje üzerine. E, nasıl adlandırırız bu projeyi Ergen? Türkiye'nin ilk çevre kampüsler arası çevre yarışması. Demek doğru, Demek doğru. olacak. Evet. Hı hı. Nasıl başladı fikir, nasıl gelişti? Ee, onunla konuşalım sonra sorularla devam ederiz dileriz. Tabii e, geçtiğimiz e, yıl Mart Nisan ayında e, biz Amerikan konsolosuyla görüşüyorduk. Onlar dediler ki biz e, öğrencilere ve Türkiye'deki e, üniversitelere dair bir proje yapmak istiyoruz. Ve projenin özellikle çevre noktasının kuvvetli olması gerekiyor. E, proje için belli kriterler vardı elimizde. E, ölçülebilir bir çıktısı olsun... ...hem Türk hem Amerikalı öğrenciler arasında bir diyalog kurabilelim gibi önemli kriterler vardı. Ve bununla, bununla beraber bir proje ortaya çıkarttık. Ee, şöyle bir şey oldu. Ee, Türkiye'de 5 üniversiteden e, Boğaziçi, Ütü, Özyeğin, Sabancı ve Koç Üniversitesi'nin 50 öğrenci. Amerika'da University of Chicago ve Indiana Üniversitesi'nden 13 öğrenci... Bir araya geldiler. 60 öğrenci Ağustos'un son haftası. Söyleyecek üzerine bir eğitim yaptık. Ve ondan sonra projeyi takiben, bu eğitimi takiben... Peki siz nasıl seçtiniz öğrencileri? Bir çağrı mı açtınız yoksa... Evet, bir çağrı yoksa... açtık. Bir online, bir başvuru forma yaptık. Hem Türk hem yabancı öğrencilere. Türkiye yurt dışından aşağı yukarı 300'e yakın başvuru. başvuru ıı, Türkiye'den de aşağı yukarı 250 başvuru geldi. Bu seçili 5 üniversiteden. ilk pilot yılı olduğu için belli üniversitelerle. Peki bu bireysel başladı. başvuru mu? Grup olarak mı başvurdular? Herkes bireysel olarak başvurdu. Peki yani kriteriniz neydi? Siz nasıl ne seçtiniz? 250-300 başvuru arasından. Ee, başvuru <gülüyor> bir süre olsa gerek. <gülüyor> ee, birkaç tane. Şimdi öğrencilerden belli sorulara cevap vermelerini istedik bu başvuruda. İlk önce bu 5 okulda öğrenci olmaları gerekiyordu. Şart, şart. Ya, ya lisans ya da lisansüstü öğrenci olmaları gerekiyordu. İkincisi interdisipliner olması için farklı disiplinlerden olmalarını Yani Yalnızca çevre mühendisliği öğrencilerini istemiyorduk böyle bir projede. Farklı e, disiplinler istiyorduk. Ama en önemlisi bizim buradaki baz aldığımız kriterler şunlardı. Öğrenciler hangi e, problemleri, çevre problemlerini... En ciddi görüyorlar Türkiye'de kendi kampüslerinde ne gibi problemler görüyorlar ve bunları nasıl sonuçlar düşünüyorlar. Bunlara verdikleri cevap belirli kelime sınırı koyduk. Bunlara verdikleri cevaplar doğrultusunda da bu başvuruları elededik ve en sona 50 öğrenci kaldı Türkiye'den 13 öğrenci de Amerika'dan. Peki onları sonra gruplar halinde mi getirdiniz? Ondan sonra herkes kendi üniversitesinde. Şimdi biz bu projede sürdürülebilirlikten bahsediyoruz ama tabii konu çok geniş. E, belli e, çerçeveler yarattık. Dedik ki sürdürülebilir ulaşım, sürdürülebilir tüketim, sürdürülebilir gıda ve permakültür biraz daha holistik bir yaklaşım olsun diye e, böyle bir e, konu dört ana tema belirledik. Öğrenciler dedik ki seçilenlere siz bu dört tane temadan hangilerinde olmak istersiniz? Hangisinde olmak istersiniz? Onlar seçimlerini yaptılar. Biz okullarına göre onları gruplara koyduk. Yani biraz hani arkadaşların bildikleriyle değil de kendi okullarından e, onlarla aynı ilgi alanında olan kişilerle e, gruplar oluşturdular ve böylece her okulda belli takımlar oluştu. Kaç, yani dört, beş üniversiteden kaç grup oluştu toplam? On e, dört, on beş takım oluştu. Üç e, ya da dörtlü gruplar yani. Bunlar on beş takım derken her gruba da Amerikalı öğrencileri eşit oranla dağıttık. Ka karıştırdınız Herkes yani karıştır. Türk öğrencilerle Amerikan evet. öğrencileri. Evet. Yazın bir kamp oldu demiştim. Evet, üç günlük bir kamp oldu. Orada neler oldu? Neler yaşandı? <gülüyor> o <gülüyor> çok <gülüyor> eğlenceli bir kamp oldu sanırsam. Ben öğrenciler adına biraz konuşuyorum ama ben Nerede de çok eğlenceli. Nerede yaptınız eğlendim. kampı? Koç Üniversitesi, Koç Üniversitesi, ev sahipliğinde. Koç <gülüyor> kampa geldiler. Kamptan çıkmak ilk önce e, yani oradan çıkmaları e, ancak proje dahilinde olabilirdi. Üç gün boyunca beraber yani kapattınız kitledi. Be. <gülüyor> e, projede bir, birkaç şey yaptık bu e, kamp sırasında. Bir tanesi misal birim işte o da yeri çöplüğüne gittik hep beraber. O çöplüğü gezdik. E, kampüste gerçekten bu konudaki yani uzman eğitmenlerle beraber e, hem eğitmenler hem konularında hakim yani biraz da E, ...alağından kimlerin neler yaptığını öğrenebilsinler diye konuşmacılarla beraber eğitmenleri de destekleyerek... ...bir de üzerine proje nasıl geliştirilir, biraz da proje yönetim bilgisi yaparaktan böyle üç günlük bir eğitim yaptık. Onlar bunun üzerine proje, orada ilk ayaklarına ilk e, ayağına başlattılar projenin İşte bir proje için ilk ana sorun nedir onu beraber, Hı -hı. beraber oturup belirlediler. Hı -hı. Onun yanında tabii kendileri de çok güzel diyaloglar ve arkadaşlıklar kurdular. Bence o da bir o kadar heyecan vericiydi. Peki bunların başlangıç seviyeleri aşağı yukarı eşit miydi yoksa hiç ilgisiz ve ilk defa bu projelerle tanışıp yani bu proje vasıtasıyla tanışıp e, suya girenler mi oldu yoksa gerçekten öncesinde sivil toplum çalışmalarında veya aktivizm alanında veya akademik alanda kendi bölümlerinde yapılan çalışmalar vardı da bu, bu projeye taşıdılar. Ee, şöyle söyleyeyim tabii ki ilgisi olanlar projeye başvurdu ilk önce bunu söylemek lazım bir şekilde ilgisi olanlar ama e, kimsenin tam anlamıyla bir... E, Geçmişi de yoktu bu konuyla ilgili. Ee, zaten hani öğrenciler çok yoğun çalışıyor. Bir kısmının daha evvel e, sivil toplum kuruluşlarında geçmişleri var. Ama tam anlamıyla kampüs üzerinde yaptıkları böyle projeler daha azdı. Ee, biraz her alandan, her daldan öğrenci vardı. O da aslında biraz renklilik e, kattı. E, Amerika'dan gelen öğrenciler biraz daha fazlasıyla sivil toplum tarafları hmm. e, güçlüydü. Geçliydi. Biraz Öyle, daha sinerji. onlar farklıydı. Ama orada da güzel bir sinerji yarattılar. Çok güzel bir... E, ...bilgi alışverişi oldu... ...güzel bir sinerji oldu... ...yani beraber çalışıldı... ...bence o çok önemliydi... ...yani bilgi alışverişi oldu... ...destek oldular birbirlerine... ...biz şunu yapıyorduk... ...siz şöyle yapsanız gibi... Ee, ...güzel böyle bir proje... E, ...başlangıcı... ...orada ilk... E, ...tohumlar orada atılmış oldu... ...peki... Ağustos'ta kamp oldu. <gülüyor> bir sonraki etap neydi? Ondan sonra kamp oldu. Biz öğrencilere <gülüyor> birazcık Git, bir... Zorladınız. ...es verdik çok kısa. Ondan sonra onlar asıl... ...ondan sonra asıl onların... ...yani Türk öğrencileri... ...üniversitelerine döndüler. Biz tabii burada olduğumuz için... ...ve asıl bizim etki yaratmak istediğimiz yer... ...burası olduğu için... ...öğrenciler kendi okullarına döndüler. Belli kriterlerle... ...ilk önce... Kendi kampüslerindeki problem, yani bir tane tek bir problem seçmenizi istedik. Ne problem, neyi değiştirmek istersiniz hmm. sizin kampüsünüzde? Sizin gittiğiniz alanda, mesela ulaşım alanıysa, ulaşımla ilgili sizin kampüsünüzde ne var? Onu nasıl değiştirmek isterseniz? İlk önce bunu belirlediler. Ee, ondan sonra onunla ilgili bir... Bir program yaptılar, bir proje başlattılar ve projeleri yürüttüler. Bizim proje için en önemli kriterlerimizden biri sosyal etki. Sosyal ve online medyayı etkin kullanmak. E, ve de tabii projenin elle tutulabilir, çıktısı alınabilir ve realistik bir proje olması. Uygulanabilir, bir, Uygulanabilir. bir proje olması. Beğendiklerinizden bir tane söyleyebilir misiniz? Yani ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> yani ne oldu? <gülüyor> Beğendi de mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Tabii jüri desiz <gülüyor> bir yarışma da olacak da ee, öyle sormayayım o zaman. Ee, birkaç tane örnek vermez mi? Tabii tabii aslında verebilirim. Ee, şimdi e, her kampüsün kendine has başka farklı problemleri var. E, mesela e, bir üniversitede ki biz çok uzak e, bir noktadayız. İstanbul'un e, uydu kentlerinden bir tanesinin orada. Dedi ki onlar bizim e, toplu ulaşıma ihtiyacımız var. IETT ile gittiler. Kendileri okula bir kamp, bir <gülüyor> otobüs Atadılar mesela orayası için bir o kampüs için bir ekstra bir yol çıkarttılar. Yani bu büyük bir şeydi. Bununla beraber de kendi üniversitelerinde de toplanıp işte bununla ilgili bir bir bilgi geliştirmesi yaptılar. İşte bir diğer üniversite grubundaki grup onlar yaşadıkları işte alan, orman, oradaki biraz daha permakültüre yönelik. Orada bir şeyler yetiştirmek, o ormanı tanımak. Bir farklı grup onlarınki karbon ayak izini etkin bir şekilde düşürmekle ilgili gerçekten böyle çok inovatif bir proje çıkarttılar. Şimdi çok anlatmamaya çalışayım. Başka bir zaman. Peki bir sonraki aşamada bunlar hayata geçecek mi? Ha, i̇lk aşamada ki ilk aşaması hayata geçmiş olmalı. Yani bir yürütülebildiğimizi görmemiz lazım. Onlar da yürütülebildik, yönetebildiklerini, gördüklerini göstereceklerine dair zaten proje sunumları yaptılar. Bir de proje proje çıktıları yaptılar. Ee, o proje çıktılarında da ilk ayağını hayata geçirdikleri ve bunun devam edilebilecek bir proje olmasını... Pilot uygulama gibi bir şey evet. oldu yani aslında. İlk aşamalar bunu gösteriyor. Evet. evet. Ve herkes bir şey yaptı. Yani yalnızca bir teoride kalmadı. Pratikte de bir şeye geçirdiler. Yani şu mesela işte ilk toplantılar yapıldı. İlk e, projenin ilk tohumları atıldı. İlk e, bir verileri çıktı bu projenin. ...devamı gelebilecek bir şekilde Anladım. yaptılar. Jürü değerlendirmesinden sonra da herhalde en beğendiğinizi görmüş olacağız böyle. <gülüyor> kalabalık bir jürü var Evet jüri kalabalık. <gülüyor> Peki bu dönemde izlediniz mi onları? Yardımcı oldunuz mu yani? Şeyde ee, şöyle yani. biz şöyle onları izledik. Kendi başlarına bıraktınız mı? Yok aslında orada mentorluk bizim için çok önemliydi. Çünkü e, şimdi e, haklı olarak böyle bir pro yani projeler çok güzel projeler düşündüler. Tabii e, bazen aslında en zor olan basiti... ...basite indirebilmek... ...yani çok daha büyük düşünüyorlardı... ...biz lütfen daha basite indirin... ...ya biz basitliği büyük yapmak istiyoruz... ya ...basit de çok büyük... ...bunu anlatmak baya bir zaman aldı... Ee, ...onlar çünkü haklı olarak... ...çok büyük şeyler yapmak istiyorlar... ...çok fazla şeyler yapmak istiyorlar... ...ama kaynaklar da çok önemli... ...şimdi biz her üniversitede belli mentorlarla görüştük... ...dedik ki siz mentor olur musunuz... ...kendi okulunuz çünkü... Öğrencilerin tabii ki e, karşılaşacakları bir takım zorluklar, e, zorluklar da olacak. Yani yönetim hayır böyle bir şey yaparız diyecek yapamayız Hı -hı, diyecek yönetim tabii, nasıl diyecek o kapıları açacak bir. Oradaki bir mentor oldu. Bizim tarafımızda biz de dedik ki siz projelerle ilgili zorlandığınız tarafta biz mentorluk yapalım size dedik. Biz de onlara projelerini daha basite indirmek, projeyi nasıl götürebilecekleri gibi ya da işte proje paydaşı ihtiyaç duydukları proje paydaşları olduğunda o kişileri doğru kişilere yönlendirerek zaman içinde biz hep onlarla iletişim halinde kurduk, kaldık. Birçoğu bizi gelip şey ziyaret etti, biraz fikir aldı ne yapalım, biraz projeyi şekillendirdik. E, falan böyle bir bir, e, bir biz de kendi tarafımızda onları proje tarafında bir mentorluk yaptık. Bir de web sitesi açtınız. Uh, studentsgogreenproject.com diye. Orada ne sundular? Ya Orası. Oranın amacı neydi? O web sitesinin amacı neydi? E, bizim buradaki tabii ön önem, yani ön önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi. Sosyal etki demiştiniz. Sosyal etki ve projelerin çok fazlasıyla e, anlatılmasıydı. Şimdi şunu istemedik hani biraz... ...son gece ödevini bitiren... ...öğrenci misali olmasın dedik. Dedik ki... ...siz lütfen bizim size yani ...bir web sitesi o bahsettiğim... ...studentsgreenproject.com sitesinde... ...farklı bloglar var orada. Herkesin kendisi... ...yaptığı her projenin. Buradan da... ...biz sizin nasıl ilerlediğinizi görelim. Eğer hiç gitmiyorsa buradan farkındayız ki biz de... ...hani bize anlatma, biz yapıyoruz... diye gerçekten hani ne oluyor da bir görebilirim... ...arkadaşlarınızı da görebilsin. akademisyenler... ...de görsün, mentorlar da görsün. Onlar oraya belli... ...aralıklarla fotoğraflar, bilgiler... Orada bir e, herkesin takip edeceği bir platform olmuş oldu. Bu bizim için çok önemliydi. Evet. Bir ara verelim isterseniz. Aradan sonra tekrar e, konuları konuşmaya devam edelim. <gülüyor> We are broken by others But we mend ourselves We take comfort in strangers But I don't think it helps and If every fool wore a crown I would be a king and not a clown Cause love can be Oh, closer than I hands and our feet, but it's lost on me, oh. We'll be right I'll go Doxander Noctodocus, Achcradio, de Economie, Ecology Programanda, Conomus e, Argam, Shangueile, e, Students Go Green e, Projects Consono e, e, Consume de Wami Duros, Ilkir de Progen de Tyler en Damba Setic, e, Arada, da Paulo Nutinidan, Let Me Down Easy, Aldo Parche Dinedic, Shimde e, Starsenes, Bu Progen in Junda. E, daha doğrusu bu yarışmanın sonucunda bir takım projeler kalacak herhalde finale kalacak ne olacak bundan sonra bu projelerin diğer etapları mı hayata geçecek nasıl bir şey bundan sonrası nasıl işleyecek süreç şimdi bundan sonraki süreçte ilk önce başlatılan projenin tabi devamı ve sürdürülebilir olması yani hep sürdürülebildikten bahsediyoruz hı hı. Ee, öğrencilerin yaptıkları projelerin onları olmasa bile devam edebilecek nitelikte olmasına biz çok önem verdik. Ve o şekilde de kendileri kurguladılar. Projenin devamını bir kere zaten hedefliyoruz. Burada kalmamasına bu çok önemli. Ee, yarın jüri oylaması yapılacak. Ondan sonra kazanılacak iki tane proje e, yaz okuluna önümüzdeki yaz e, sürdürülebilir konusunda University of Chicago'da bir eğitime gidecekler. Hı. Yine aynı konuda böyle de bir e, işin böyle bir hani ilk başında projenin Amerika'da öğrenciler gelmişti, şimdi de... E, biz İadeyi ziyaret. ziyaret yapıyor <gülüyor> olacağız, yine aynı sürdürülebilik konuları için üzerinde konuşmak istedim. Çok bir sürdürülebilik dediğin için üniversitelerde sorunu oluyor, kulüplerde de mesela şey e, bir sonraki döneme devretmiyor ya da işte öğrenc hmm. lider öğrenciler bu konuda e, kanal tönülleri mi ya da girişken <gülüyor> öğrenciler girişimciler çok güzel şeyler yapıyorlar ama üniversitede kurumsallaştırmak çok zor. Yönetimler değişiyor, işte kaynaklar değişiyor, Sen öğrenciler evet, tabii mezun bunu, oluyor evet. öğrenciler. O devletme bir yerde tıkanıyor. Yani kulüp ne olursa olsun, sinema hmm. kulübü olsun, çevre kulübü olsun, doğa korumu olsun, tiyatro olsun, hmm. koro olsun, ne olursa olsun. Dediğim gibi ona bir yol gösterici, okuldan bir destek çok önemli. Bir de şeylerin, deneyimlerin önceki sınıflara, küçük sınıflara e, aktarımı çok Aktarım önemli. Yoksa aktarımı bir yerde kopuyor ve öğrenci mezun olunca... İşte bu başkan oluyor başka yardımcı oluyor da evet. kulübün önünde gelenlerinden oluyor. Oradaki şeyi aktarmak, onu şey yapmak çok önemli. sürdürmek çok önemli. Doğru. Vallahi merakla bekliyoruz biz de. Hı -hı. Yarın biz de jüri üyeleri arasında <gülüyor> ifşa edelim. <gülüyor> Yarın evet. böyle Evet Belki biraz yani bu projeyi aslında şimdi bu bayağı ciddi ve epey farklı süreçlerden geçirilerek hayata geçirilmiş bir proje ama yani bu böyle büyük bir projeyi hayata geçirebilecek arkadaki bilgi birikimi arkadaki platformdan belki biraz bahsetmek. Ee, ...anlamlı olabilir bu noktada yani... ...bu Yeşilist'in bugüne kadar yaptığı işler... ...hangi amaçla kurulmuştu bugüne... yani ...artık bu tarz projeler yapacak seviyeye... ...nasıl geldi aslında... ...bu da bir girişimcilik ve belki... E, ...bu da e, aklından böyle şeyler geçiren insanlar... ...dinleyiciler için e, yol gösterici olabilir... ...öte yandan. Evet, nasıl... Evet. Yeşilist'le yani, biraz bahsedelim. Mesela. Tabii ki. Ee, şimdi daha, Yeşilist 2010 yılında kurulduğunda aslında biz ilk başındaki <gülüyor> hedefimiz e, Türkiye'de organik ürün üreticilerinin ve tüketicilerin bir araya getirmekti. E, ama ilk kurduğumuzda bir şey fark ettik ki aslında tek problem burada bir e, pazarın teşekkür etmesi, büyümesi, arz talep meselesi değil. Bunun daha da ötesinde aslında bizim ciddi bir bilince ihtiyacımız var. Ee, ve bunun üzerine aslında ciddi manada içerik üzerine çalıştık. Yani Türkiye'ye özgün içerik geliştirmek üzerine çalıştık. Ee, tabii içerikte biz biraz daha farklı bir içerik üzerine yani, yöneldik. Çünkü orada istediğimiz insanların aslında yeşil yaşamı benimsemeleri ve bundan Ee, bunu keyifli görmeleriydi. Çünkü genelde bu işte çevre konuları biraz daha işte kenarda kalan, işte sıkıcıdır. Ee, <gülüyor> yani kim okur falan diyedikleri meselelerken nasıl bunları evet, gündeme taşırız, nasıl hayatlara dokunuruz den yani aslında yola çıktık. Ee, zaman içinde de e, ilerlerken Tabii ki bir de bizim bir benim özellikle bu Al Gore'un Climate Project'ten indinden dolayı bir iklim değişikliği şapkamda olduğu için üniversitelerle, kurumlarla, şirketlerle fazlasıyla eğitimler üzerine konuşmaya başladık. Bu eğitimlere kaydı. Yani biraz zaman içinde online'dan offline'a kaymış olduk aslında. Orada şöyle bir talep oluştu. Kurumların, şirketlerin, üniversitelerin belli ihtiyaçları oldu. Biz de onlara göre projeleri ...ve eğitimleri e, şekillendirdik. Bu açıdan bakınca aslında e, biraz zaman içinde evrilmiş bir haldeyiz. Hmm. Yani hem online hem offline olan bir platform olduk. Ve amacımız aslında bu noktada bir davranış değişikliği geçir, e, yaratmak... ...ve bilgiyi eyleme dönüştürmek oldu. Peki evet. içerik üretmek en zor şeylerden biri herhalde olsa gerek. O konuda ne zorluklar var veya ne kapılar, ne fırsatlar var... Ee, i̇çerik üretmek evet e, çok zor olmakla beraber biz çok e, son derece değer veriyoruz ona. Çünkü içerik, e, içerik bir kere özgün ya, olabildiği kadar özgün tutmaya yani hani çevriler değil bizden konular olmasına dikkat ediyoruz. Ve %80'i herhalde %90'ı hatta e, özgün içerik oluyor. Ve bu e, en hassas olduğumuz doktordan bir tanesi. Bu konuda çok ciddi çalışıyoruz. Fakat hani içeriğe e, yeterince... E, saygı var mı bu ayrı bir nokta içerik alınıyor bazen bizim çabırımız olmadan başka bir yerde çıkıyor bu bizi çok <gülüyor> derece üzüyor. Çünkü çok ciddi bir emek harcanıyor. İçeri hani sanki olması olacak bir şeymiş gibi görülmesi bizi biraz böyle e, kırıyor. Ama onun haricinde içerikle ilgili gerçekten içerik en büyük eksikliklerden bir tanesi içerik ve data ve veri. E, ve bu konuda da aslında biraz e, aktif olarak çalışıp belli konularda veri toplamaya ve bunları da e, paylaşmaya çok dikkat ediyoruz. Çünkü bunlar Hı -hı. gerçekten emsal teşkil etmesi açısından, bilgilendirmek açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki nasıl bir kitleye ulaşıyorsunuz? Sizi e, takip edenler kimler az çok biliyor musunuz? Evet. Bayağıtık bayağı duyuyorsun. Bayağı <gülüyor> şu anda aylık e, aşağı yukarı e, tekil olarak yüz elli bin iki bin kişi arasında kişiye ulaşıyoruz. E, sosyal medyayı çok etkin, etkin kullanıyoruz. E, kullanıcılarımız e, arasında e, hemen hemen yarı yarıya diyebilirim. Yani yüzde kırk e, erkek yüzde altmış kadın Kadınlar gibi bir e, şey var. E, çok... Karışık bir kitle yani özellikle şey, genellikle 25-45 yaş arası gibi bir e, yaş aralığımız var e, ve bu yaş aralığıyla de, bu grupla devam ediyoruz. Çok güzel bir kitleye açıkçası. Yani bir topluk hissiyat var mı yani ne bileyim biz? Bir iş liste okuyanlar kadar değil miyim sizinle etkileşime geçenler şey yapanlar <gülüyor> <gülüyor> evet, oluyor var, mu? Evet var geçtiğimiz e, haftalarda dördüncü yaşımızı kutladık e, ona herkesi davet ettik çok gelenler oldu e, bizim evet yani oluşmuş ve biz ne zaman işte bir toplantı yapsak gelen ilgi gösteren çok güzel bir kesim var ve onlar da bizim çok önemli ayrıca da bir e, hani biraz dışarıdan gönüllü destek veren de e, 60'a yakın gönüllümüz var Hı, onlar da dışarıdan iyi. bize destek veriyorlar. Bu da çok kıymetli. Evet. Belki e, süremiz daralıyor. E, kapatmadan önce isterseniz e, tekrar ilk yarıda konuştuğumuz üzere bu students... Go Green Project'in e, belki detaylarına, projelere ve e, daha sonra belki işte finale kalan e, dereceye giren projelere bakmak isteyenler, incelemek isteyenler, belki daha sonraki etabında da başvurmak isteyenler olabilir. E, nerelerden bakabilirler, nerelerden bilgi alabilirler? Belki e, o adresleri verebiliriz. Yani web sitesi, Facebook, işte Twitter adreslerini e, de söylersek belki oralardan da takip sen, etme imkanı ya, sen, bulabilir. Hangi sitelerden ulaşabiliriz? E, dinleyicilerimiz www.studentsgogreenproject.com <gülüyor> sayfasından ulaşabilirler aynı şekilde facebook ve twitter'da da bu şeylerle var adreslerle hashtag olarak da studentsgogreen kullanıyoruz Hı -hı. Onu da hatta instagramda bile projeler bulmak Hı -hı. mümkün adresler <gülüyor> En kolayı tabii yeşilist.com üzerinden. Biz onları her, bu projeleri her zaman yönlendiriyoruz. Önümüzdeki haftada aslında bütün kazanan ve diğer bütün projeleri de buradan tekrar duyuracağız. Koy, Koyacağız hafta eskiye bakıyoruz. Tamam. <gülüyor> Duyur, biz de duyuralım bu kadar. Çok evet. e, merak ettim ben. Evet. E, bu haftada süremizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>